Maide Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 aittir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hz. İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Haç, abdest, gusul ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağı ile helal ve haram yiyeceklere temas edilir. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallezine amenü, evfuu bil uquid. اُحِلَّتْ لَكُمْ بَه۪يمَتُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمْ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُر۪يبِ Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. ihramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla... Mütakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ la لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ''Ola yajarmanكم şanآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ''Otعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ''Ottaquوا الله إن الله شديد العقاب'' Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek, Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi mescid-i haramdan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hürrimet aleykumul meytetu ve addemu ve lehmul hinziri ve ma uhille li gayri bihi vel munhaniqa. والممخانقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذبح علما نصب وأن تستقسم بالأزلام ذلك فسق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 allah bu leş kan domuz eti Allah'tan başkası adına kesilen boğulan, bir yerine vurulup öldürülen yukarıdan yuvarlanıp ölen boynuzlanarak ölen hayvanlarla canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı Ancak Henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale dedim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa, günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. يَسْأَلُونَكَ ماذا اُحِلَّ لَهُمْ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 Ey Muhammed Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar Sen de ki Size temiz olan şeyler helal kılındı Allah'ın size öğrettiğinden Kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların Sizin için tuttuklarından da iyiyim. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. El yevme uhille lekumut tayyibatu ve kumaullezina utul kitabu hilul lekum ve kumaukum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 إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse, onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur. Ya eyyüha allazîne iza kumtum ila assalâti fe gsilû ve eydiyekum. فاغسِلوا جُهَّهُمْ وَأيَدِيَهُمْ إلَى الْمِرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْدَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَالطَّهَرُ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 أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمم صعيدا طيبا فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه Ma yuridu Allahu li yec'ala min ey iman edenler namaza kalktığınız zaman Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meselin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünub iseniz, yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Wezkuruni'mate'llahi <gülüyor> aleykum ve min fe'tehu'llezi vafe'tekum bihi iz kultum semi'na ve ata'na vettakullah İnna Allah alim bi zati's sudur Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir. Ya أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا هو وأقرب للتقوى واتقوا الله İnna Allah habir bima ta'malun Ey iman edenler Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için bir bağış ve büyük bir mükafat olduğunu vaat etmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٓئِكَ أَصْحَابُ الجحيم. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. يَا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أيّ يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قُرْبًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan on iki başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.''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 Sözlerinin bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç, onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever. وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا نا نصارى خذنا ميثاقهم فنسو حظا فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون. Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.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 قَدَ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin bir çoğunu açıklayan ve bir da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Yehdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi ila mustaqim Allah onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır. لَقَدَ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مرية وأمه وما في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Ant ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.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 Yöfveri kim yicha ve yezib kim yicha. Vallaahmukus semaati ve arzd ve ma binehuma ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız dediler. Sendeki. Öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüşte yalnız O'nadır. Yeah.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 An, "Takolu ma jaa? Ana min beshiru, ve la niziru. Fakad jaa, akun beshiru ve nizir. Vallaahu ala Ey Kitap Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demiyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ kum جَعَلَ ف۪يكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti. Ya kûm, dâhilûl Ey kavmim, Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz. Dediler: "Ey Musa, inin فيها قوم جبارين، وَإِنَّا لَنَدَخُلَهَا، وَإِنَّا لَنَدَخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوْ مِنْهَا، فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Onlar da: "Ey Musa." Orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَ دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُونَ Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin. Ağozu Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. İsmi قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فذهب انت وربك فقاتل اينما هنا onlar dediler ki Ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbim gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız. <gülüyor> <gülüyor> Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşinden başkasına hakim olamıyorum Artık bizimle bu fasık kavmin arasına ayır dedi Allah' da Öyleyse orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ ve lem yutaqabbal min al-akhir qalan aqtulannak qala inna ma yataqabbalu ey muhammed Onlara ademin iki oğlunun haberini gerçek olarak oku hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş diğerininki kabul edilmemişti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 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ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 اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. يَا Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve O'na vesile arayın ve O'na vesile arayın ve Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtulu şerefsiniz. İnne ladin kafaulu anl <gülüyor> ard jmi'ou w mithlou ma'hu liyftedu bih liyftedu bih min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 Yüređon ayi, çıkarı min alnari ve mahu bixarijin minha, velem gəzabu müqim. Onlar cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا اَيْذِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı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 Vallahi ala kulli şeyin kadir <Gülüyor> Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ya <Gülüyor> eyyüha الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 كون بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 ve la takshoon nas wa khshoon ve biz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 اَثَارَهُ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى ونور ومصدقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وموعظة للمتقين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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزل الله فأولئك هُمُ الْفَاسِقُونَ İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.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 ve la tettâbâ ahu ahum amma jaa ak min al-haq bi kullin jâl الله لجعلكم أممته واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات İlallâhi marji'ukum cemî'an fe yunabdi'ukum kuntum fîhi tehtelifûn Ey Muhammed! Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma.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 ان الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك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 Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mi arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Ya eyyuhallezine amenû la tettehidul yehude ve annasara evliyâ be'buhum evliyâ'u be'buhum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 Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَاءً تُص۪يبَنَا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 اِنَّمَا Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّ ve Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır. يَا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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَدُوهَا هُزُوًا وَلَعِلَى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قوم لا çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. قُلْ Ahla el Kitab, hal tanqumun minna, أَن an aman, illa an aman وَمَا Allah ve وَمَا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 işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Ve izâ câûkum kâlû âmenâ ve kad dakhalû bil küfr <gülüyor> ve hum kad kharacû bih. Vallâhu a'lemu bimâ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 Onlardan birçoğunun günaha, düşmana ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Lâûlâ yenhâhumur <gülüyor> Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin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 Aukadun <ne> lil fil VAllahu <skaver> la Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar.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 وَلَوْ <Tan> أَنَّ <mic et aletim> Eğer kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık.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 Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Ya eyyuhal rasulü bellig me unzile ileyke min rabbik. Bellegma, uzla eli k'ın Rabb'ı, ve illam Ey Peygamber.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 حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 O halde sen o kafir topluluk için üzülme. İnna ladin âmanu waladin hadu wa al-ṣabîun wa nassara man âman bil-Lâhi wal-yûm al-akhir <gülüyor> man âman bil-Lâhi wal-yûm al Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sarihiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ne kade ekhad ne bani Israel ve Kullama jaa’hum rasulu bimala tehvaa anfushum ve fariqayı qatulun. ki biz İsrail söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik.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 Allah onların yaptıklarını görmektedir. Laqad kethara allazina kulu inna Allaha huvel Mesih ibnu Maryem ve kallel Mesih ya banii Israila ibudullah rabbi ve rabbikum Innehu men yusyrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l-cennete ve mawaahu'n-nar. Ve ma liz min ansar. Andolsun ki Allah ancak merhem oğlu mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır.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 وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ادَّعَوْنَ أَنَّ اللَّهَ 3 3 3 3 3 Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Afalayetubun ila Allah ve istağfirunuh. Allahu kafuru Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Mel Mesih ben Marya, illa Rasulun, kadıxlat min kablhi Rrsul ve ummuhu ciddiqa ve ummuhu ciddiqa, kana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 Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar? Bu ala teğbudun min dunillahi, ma la yemlik lakum ve la nafga. Ve Allahu ve Alim. Ey Muhammed, de ki, siz Allahı bırakıp da.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 Valla tetbigo ahwa e qomun, kada zllu min qabel ve zllu ktfira ve zllu ktfira ve De ki, Ey Kitap ehli, Dininin sususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın. Lû'ina'llezîne keferû min banî İsraîl alâ lisân Dâvûd ve Îsâ bnî Meryem. Zâlike bimâ 'asav ve kânû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 onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı. ''Tera kefîran minhum yetevellewne allezîne keferû, lebi'se mâ qaddemet lehum enfusuhum en Allahu alayhim ve fil azâbihum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 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون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 Vamalana la nü'emin bîllahi, vamjanana min al-hakti, vanaqma'u ayyi yudhîlana rabbuna min al-qomi salihin. Biz Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken neden Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?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 Ya ay yehal la tu harrimu tibatimaa ahlallahu l-kum ve la ta'atdu. Inna Allah la yuhb bu Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı.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 Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. La yu'ahidukum Allahu فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسطنا تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أينانكم إذا حلفتم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 Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, fal ve şans oykları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İnne yuri du şeyquanu ayyuq abeyn kumul ada wat walbaghba'fi alkhamri walmeysir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 أيها الذين آمنوا لا بل الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من نعم فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدَلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ قَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عافَ الله عما سلف، ومن عادَ فإن تَقِمُ الله منه، والله عزيز انتقام. Ey iman edenler، siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse،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 Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır. وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 Allah yâlâmı ma ma Allah Allah hürmet edilen bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları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 Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve yine bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. maal ya'lemu <gülüyor> ma ma Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir.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 Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ya eyyuhallezine âmenû la tes'elû an eşyâ'a intubdelekum tesukkum.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 Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse? Ya. Ey halled emmenu aleykum Fu sekumlee Ey iman edenler Siz kendinize bakın.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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخرون من غيركم أو آخرون من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله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 ما استحقا إثمًا فآخرون يقومان ما قامهما فآخرون يقومان ما قامهما من الذين استحق عليهم الأولان فيقسمان بالله.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 ياتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يخافوا او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل'' وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كَفَفْتُ بني İsrail'e anke id cittehum bil beynat id cittehum bil beynati minhum in hada illa sihrum mubin Allah o gün şöyle der ey Meryem oğlu İsa,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 Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp delirtiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zamanda içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. الْحَوَارِيِّينَ بِي وَبِرَسُولِي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 اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا اِذَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ O zaman havariler, ey Meryem Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun demişti. Kâluunurîdu enne'kule minhâ ve tatame inne kulûbuna ve ne'leme enkada sadakatena ve ne'leme enkada sadakatena ve ne'kûne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 Famayi ykfur b`rdumun kum, f`inni ugdibuhu ghabal, ugdibuhu ahdam min alamin. Allah şöyle buyurdu: Ben onu size indireceğim.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 وَلاَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin. Ma qultu lham illa ma emartani bihi anigbudu Allahe Rabbi ve Rabbekum wakuntu alayhim shehidam ma dumtu fihim.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 وَهُوَ <gülüyor> عَلَى Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter.